Subhanallah ve alhamdulillah, ve la ilahe illallah. Subhanallah ve alhamdulillah, ve la ilahe illallah. Azab Allah'tan Şeytan Rizim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Muhammedin ibn Abdillah aleyhi aftalussalati ve teslim. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Efendimiz Zendir'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ehli beytine, ashabına, tabi'un, etba'u tabi'in ve kıyamete kadar Allah Azze ve Celle'yi bürleyecek Peygamberin sünnetine tabi olacak bütün müvahhitlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Bugün inşallah kardeşler şerhinin yapmakta olduğumuz kaideyi bitireceğiz. Zaten çok da fazla kalmış değil. Kafire kafir demeyen veya küfründe şüphe eden yani kafirin küfründe şüphe eden kişinin küfre girdiği babın bu kaideyi işlemiştik ve özetle neler söylemiştik? Kaidenin icma ile sabit olduğunu söylemiştik. Alimlerin icmasıyla geçerli demiştik. Hangi hususlarda geçerli değil? Bununla ilgili bazı hususlar dile getirmiştik. Ve bu kaidenin gündeme gelmiş olduğu nokta demiştik neydi? Bir kişinin küfrünü tespitten ziyade küfrü Kur'an ve sünnete göre hiç tartışılmayacak kadar kesin olan bir kimsenin küfrünü ızhar etmemek ya da kafirliğini şüphe etme babında kişinin Kur'an'ı ve sünneti yalanlayacak duruma düşmesi itibariyle demiştik. Bu kaide ne yapılmıştır? Alimler tarafından ortaya konulmuştur. İki kesim vardır demiştik bunlardan. Birincisi, tefrite gidenler. Bu tefrite gidenler neydi? Bu kaideyi yersiz bir şekilde kullanan ...ve olmaması gerektiği bir şekilde gündeme alan ve dolayısıyla Allah korusun sakat ve gerçekten tehlikeli kapıları kendilerine açan ve Allah göstermesin, Allah karşısında da kendilerini savunulmaz bir hale sokan kişiler, aşırıya gitmiş olan kişiler. Bir de ifratta olan vardır demiştik, bu kaideyi hiç gündeme almayanlar. Bu kaideyi gündeme almayanlar derken, onların da Allah ve Rasulünü yalanlama boyutunda ne yapmaları? Hakkı gizlemiş olmaları ve hakta bir şek ve şüphe varmışçasına bir durum ortaya koymaları küfrüdür demiştik. Burayı da hafiften açmış olmaktan ne var? Fayda var. Bugün mesela biz şunu çok iyi biliyoruz. Biz bir kimse, bir fiili işlese ama o fiilin haram olduğuna itikad etse bu kişiyi o fiili işlemese bile o haram olan fiili helal gören kişiyle ne yapamazdık? Kıyaslayamaz, Mümkün değil. Yani bir insan düşünün ki bu insan Allah göstermesin, belki hafta geçmiyor, birkaç damla da olsa ağzına alkol almıyor. Allah korusun. Ama bu insan Allah'ın affına umut besliyor, namazlarını kıldığı halde Allah'ın kendisine farz kıldığı şeylere gücü yettiği halde nefsinde uymuş birkaç sefer bunu işlemiş ve bu büyük haramla karşı karşıya. Ama tövbe hep meyalli, belki arada tövbe de ediyor ama bu fiilin haram olduğu hususunda hiçbir zaman tartışma açmıyor biz bu kişiye ömrü bile her hafta bir e, litre bile Allah göstermesin, o zıkkımı içse, biz yine buna kafir diyemiyoruz. Ama bir insan düşünün ki, namazında niyazında sakallı, cübbeli efendim sünnetine riayet ediyor, farzlarına riayet ediyor. Ama bu kişi mesela bir düğün esnasında dedik, bu örneği daha önce verdik, bir düğün yapılacak ve düğünün bir tarafı oynak taraf. Ve bu oynak taraf diyor ki ya işte bizim Allah göstermesin bizim tarafta işte hani alkolda kullanırlar düğünde diyor. Bizim bu hacı hoca ya da e, sofu ya da muttaki adını ne koyarsanız koyun. Kendisi belki töbe yani o işkinin bardağına bile hiç yaklaşmış değildir. Ağzına koymaz. Ama ona sordukları zaman ya işte düğündür yani tamam düğünde olsun ne olacak dediği an bu kişi kafir olur. Çünkü bir fiili işleyen kişi onun haram olduğunu kabul etmekle beraber işlediği müddetçe Allah'ın hükmü ve şeriatın hükmünü iptal etmiyordur. Öyle değil mi? Hatayı kime alıyor? Hatayı kendisine alıyor. Ama diğeri içilebilir derken kimi yalanlamış oluyor? Allah Azze ve Celle'yi yalanlamış oluyor. Çünkü Allah Azze ve Celle içkiyi haram kıldığı zaman bu işkinin helal olabileceği bir zaman ya da zemini alemlerin Rabbi sadece nereye belirlemiş? Eğer ki ölecek durumdaysan, başka bir içecek kalmamış, başka bir yiyecek kalmamış ve ölmekle karşı karşıya isen o günaha için meyil etmeyecek bir de kendini ölümden kurtaracak kadar ne yapabilirsin? Haram sana ne olur? Helal olur. Allah o sadece bunu belirlemiş. Bu adam düğünü de bu işin içerisine atarak ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'yi yalancı, haşa Allah Azze ve Celle hükmünü iptal eden bir yalancı durumuna kendisini sokuyor. Bu kişi kafir olur. Dolayısıyla burada şu kişilere çok dikkat çekmek lazım. Yani bugün bu ifadem şu kişiler için kimler? Mürekkep yalanmış. Ve Kur'an'ın ayetlerine haberleri var. Efendim hadislerden haberleri var. Size söyleyeyim, onlara sorun, faiz hakkında faizin haramlılığının ne kadar büyük bir boyutta olduğunu size emin olun ki tam bir analist mantığıyla işlerle ortaya koyarlar, bilir kişidirler. Yani faizin haram olduğunu işlerler, hadislerdeki durumunu işlerler, faizin sosyal hayatta hani insanlara ne gibi sıkıntılar getirdiğini işlerler. Yani faizi öyle bir işler ki dersiniz ki ya adama bak ya. Yani bu adam maşallah yani sanki ömrünü faiz haramının toplum üzerindeki etkisi ve Allah'ın bunu haram kılmadaki hikmetini yakalamak için vermiş diyorsunuz Öyle becerikli bir adamdır. Gazete yazarıdır, köşe yazarıdır, müelliftir, kitap yazarıdır, İslami e, alanda ya da çevredendir ne derseniz değil. Ama aynı adama bakıyorsunuz, faizi helal kılan hükümete hiç sesini çıkarmıyor. Öyle değil mi? Yani faiz yiyen insanlara ver yansın ya, diyor? siz böyle haram işliyorsunuz, böyle günah işliyorsunuz diyor ama o faizi meşru hale getiren, hatta faizi sen açıktan Söylediğin zaman kanunen polisi seni gönderir çünkü kanun bunu ne yapmıştır? Kanun bunu meşru kılmıştır. Sen bankanın önüne 10 tane Müslüman otursan, oraya girenlere faiz haramdır, faiz günahtır, faizin en küçüğü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insan annesiyle zina etmesi gibidir diyor haşa, o kadar berbattır desen yarım saate kadar sen ne yapıyor? Polisi getirirler, seni tutar ve içeri atarlar. Niye? Çünkü faizi meşrulaştırmış bir sistem var ona hiç sesini çıkarmıyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Hatta onu halife, İslam'ı söyleyen, İslam'ı getirecek bahanesiyle onun hakkındaki Allah'ın hükmünü söylemiyor. Peki bu kişi, burayı iyi anlayın ama, bu kişi Allah'ın haramının hiçbir şekilde helal olmayacağı hakikatini susmakla ya da onları desteklemekle Allah'ın hükmünün değişilebilir ya da zaman ve zemine göre terk edilebilir gerçeğini ortaya koymuş değil midir? Asabildim değil mi? Ne fark var ki? Biz geçenki dersten ne dedik? Allahu Teala'nın indirdiği ayetin yalanlanması kaç çeşitti? İki çeşit demiştik. Bir sözlü olarak, iki fiili olarak. Yani bu hususta. Özellikle kitap okumuş, ilahiyat okumuş ya da hocalak yapmış olanlar ne yapsınlar? Allah'tan korksunlar. Şu dışarıdaki samimi olan insanların, bakın şu dışarıdaki samimi olan insanların bizi dinledikleri zaman evet şeriat belirleyici kimdir diyoruz? Allah'tır diyor. Şeriat belirlemek yani bir hüküm koymak kimin vasfıdır diyoruz? Allah'tır değil mi? Evet diyor. Peki diyoruz, bak Allah Azze ve Celle ayetlerinde ne diyor? وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي hukmihi اَحَدًا Allah hüküm verme vasfında kimseyi kendisine ortak koşmaz. Hiç kimse hüküm verme vasfında Allah'ın o vasfını kendinde bulunduramaz. Kim bulundurursa Allah ne diyor? Bana kendisine ortak koşmuş bir müşrik olur ve ilahlık taslamıştır. Bunu kim yaparsa yapsın. Yani Kur'an ve Sünnet Allah'ın hükmünden başka hüküm koyana tabi olan ve onu destekleyen peygamberi bile müşrik olursun diye tehdit ederken, bugün bu gibi zevat, bu gibi şarlatanlar, ne yapalım işte, zor dönemden geçiyoruz işte, yani İslam onlar da getirecekler işte gibi bahanelerle doğrudan Allah'ın hükmünden başka hüküm koyanların desteklemesini, ya da bunun meşru olduğunu fiili olarak ortaya koymuyorlar mı peki bu Allah Azze ve Celle'nin küfür dediği bir hususu ortaya çıkarmamak değil midir gizlemek değil midir bu da ve bunlar da Allah'tan korkmalılar bu kişiler bu insanlarla aramıza girenler de bunlardır biz insanlarla evet oturuyoruz oturttum bir tanesine konuştuk bak dedim Allah Azze ve Celle'nin vasfı bu mu bu Allah-u Teala ayetinde buyuruyor ki Allah hiç kimseye ne yapmaz? Hükmünde hiç kimseyi kendisine ortak koşmaz. Yine Şuara suresinde ne diyor allah Teala? Her neydi ihtilaf ederseniz onun hükmü Allah'adır diyor. Yine Allah Azze ve Celle hüküm ancak Allah'ındır ve Allah'ın hükmünü kabullenerek ona ibadet etmenizi Allah emretmiştir. Başka bir hükmü belirlerseniz başka bir hükme giderseniz ona kulluk etmiş olursunuz buyurmuş. Yine başka bir ayetinde Allahu Teala onlar aralarında çıkan hususlarda sana gelecekler. Allah'ın hükmüne gelecekler. Ve sen onları Allah'ın hükmünü uygulayacaksın ve sen uyguladıktan sonra da hiç içlerinde endişe olmaksızın tam bir teslimiyet gösterecekler ki Müslüman olabilsinler diyecek Allahu Teala. Yani gelen değil geldikten sonra içi bile teslim olacak diyecek. Bütün bunlardan Allah'ın vasfı değil mi? Evet. Allah hiç kimseyi kendi vasfına haşa ortak koşar mı? Koşmaz. Bu ayetler böyle böyle. Peki ister Hans, ister Hasan, ister adını İslam'ın geleceği desin, ister adını demokrasinin hakimiyeti desin, ister adını komünizmin ihyası desin, ne derse desin. Bir kimsenin Allah'ın hükmünü iptal edebilme hakkı var mı? Allah vermiş mi? Vermemiş. Birisi her ne şekilde olursa olsun Allah'ın hükmünün iptal edilebilir. Görmezden gelinebilir. Belirli zaman ya da zeminlerde belirli bir zaman ve zamana nispetle mekana nispetle saf dışı bırakılabilir diye şeriat bir şey belirlemiş mi yok? Bütün bunları Allah ne demiş? Benim hükmünü oynadınca da küfre girersiniz. Bitti. Hatta benim küfrü mü? Şey benim emrimi küfürle karşılıklı masaya oturttuğunuz an bile güçlük olursunuz. Onlar gibi inanmasanız bile. Benim demek istediğim şey şu, burada şurası. Birçok insana bakıyorsunuz. Dediğim gibi ilahiyatçıdır, hocadır, bilmem nedir. Ben bu insanlarla bunu konuştuğum zaman ama bizim üstad diyor ki, diye ve sadece İslam'ın geleceği adına hali hazırdaki küfür sistemini adam ağzını açmıyor. İdare etmek lazım diyor. Hatta yerine göre desteklemek lazım diyor. Şimdi bütün bunlar da Hakkı dizlemiş olma noktasında nedir? Küfür, Kur'an ve Sünnet'e göre açık küfür olan bir meselenin ızharını iptaldır. Belirli bir noktalarda biz onların tekfirine yeltenmeyecek, çünkü kalp boyutlarını yine bilmediğimiz için, açıktan da bazı ifadeleri görmediğimiz zaman, belki tekfirlerine yeldenip onların hükmünü vermekten kaçınacak olsak da, böyle olanlar Allah'tan korksunlar. Çünkü bu kaide... Hangi amaçla çıkmıştı? Allah ve Resulünün kafir dediğine sen kafir demezsen Allah'ı yalanlamış, Resulünü yalanlamış olursun ve dolayısıyla sen de kafir olursun. O yüzden Yahudi ve Hristiyanın kafir olduğu hususunda kem, küm, müm falan karıştırmaya başladın mı hakkı gizlemeye başlıyorsun. Ve o hakkı gizleme boyutun senin nifak boyutun olur, küfür boyutun olur değil mi? Çünkü kimisi biraz ustaca gizler, kimisi farklı söylemlerle gizler, kimisi açık açık gizler, kimisi onların da icabına cennete girebileceğini söyler. Bunlar nedir? Küfürdür. Bu hususta da özellikle bu gibi olan insanlara adları ister hoca olsun ne olursun, onları da Allah için uyarıyoruz, akıllarını başlarını alsınlar, Allah'a verecekleri hesap gününü aslında dikkat ederek fiillerini ortaya koysunlar. Hiçbir zaman küfür ve zulmün yoluna insanları iletecek olan yaklaşımlardan ve onların belalarından kendi üzerlerine bulaştırmasındır. Evet kardeşler, bu meselede yine tevhid sahibi olan kişi tekfir edilmez dedik. Yine ihtimal sahibi olan yani daha doğrusu bir kavramın ihtimal içerisinde olduğunda bu kaide geçerli olmaz dedik. Değil mi? Şu hususu dikkate alalım. Bu kaide, bu kaideyi kullanarak aşırıya giden Müslümanlar içindir bu nasihatimle. Bu kaide hiçbir zaman ne olursa olsun bir ayet ya da bir hadis gibi değildir. Burayı da kafamıza mutlaka yerleştirmemiz lazım. Yani açık hükmü olan bir ayet ya da hadisi görmezden gelmek gibi haşa, Allah göstermesin, bir Salahiyetimiz, imkanımız söz konusu değildir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam en ufak bir meselede hükmünü vermiş ise onu görmezden gelmeme gibi bir lüksümüz haşa olamaz. Çünkü bize düşen işittik, itaat ettik. Ama bu kaide sonuç itibariyle icma olmakla beraber Kur'an ayeti ya da hadisi babında değildir. Yeri ve zamanına göre hikmet gereği bu kaideyi gündeme almamak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ta ki ayet ve hadis gerçekten iptal edilmeyecek durumlarda ise. Buna neyi örnek vermiştik? Yani bazen davetçi hikmetli olmalı. Mesela kimlerin hükmü, önceden geçmiş olanların hükmü. Yani önceden geçmiş olanların hükmünü gündeme taşıyarak ihtilaf meselesi yapmak hikmetli bir davranış. Zaten Mevdudin, Allah rahmet eylesin, bu usta çok güzel bir yazısı var. Yani Fethet devrini tartışıyoruz misal. Hz. Musa aleyhisselam Firavun'a gitti, kıssayı biliyorsunuz. Hz. Musa aleyhisselam Firavun'u Hakk'a çağırdı. Firavun şöyle bir ifade kullandı. Firavun dedi ki, وَمَبَعْلُ قُرُونِ ula. Bizim öncekilerin durumu ney? Ey Musa! Bizim öncekilerin durumu ney? milliyetçilik damarını yani insanların milliyetçilik damarını kullanarak Firavun öyle bir sinsilik yapıyor ki kendisi kenara çekilecek Hz. Musa ile toplumu doğrudan karşı karşıya getirecek. Çünkü milliyetçilik büyük bir put. Çok ciddi bir put ve şu anda da hortlatılmakta olan en büyük putlardan bir tanesi. Milliyetçilik putu. Şimdi tarihin içerisinde yani bütün insanlar aynı. Naziye sorsan Alman neslidir değil mi? Türkiye sorsan işte bir Türk bir dünyaya Kürt'e sorsan Kürt herkese. Arap desen zaten onlarda Mısır desen o azam şaf Yani yeryüzünde en Şerefli şafı. Herkes aynı şeyi Söylüyor. Yani sonuç itibariyle e, Tüh ya ben burada Rezil kaldım işte Nerede de sıkıştım kaldım Almanların içerisinde Keşke Türk doğusaydım diye bir Alman mı var yani Yani Türklüğüyle övünen o Türk Almanya'da doğsaydı nazi nazi diye bağırıp Duracaktı. Değişen ne ki? Yani bu etki insanlarda hep olmuştur, kullanılmıştır. Akrabalık bağının getirdiği bir yakınlık tabii ki vardır. Bunun meşru olan yeri vardır, kabili olma yeri vardır, ayrı bir olay. Ama demek istediğimiz toplumlarda bu var. El-hak-ı değil mi? Çokluk sizi ilhama sürükledi, öyle bir yola sizi aldı götürdü ki ta kabirdekileri bile gittiniz saydınız şeref ve izzet adına diye gibi. Önceki toplumlarda var. Hele de insanların anaları, babaları, ataları ölmüş ise, ölmüş olanlara karşı daha büyük bir tazim olur. Çünkü insanlar görmediklerini daha çok tazim ederler. Yani görmediklerini daha büyük, daha değerli bilirler. Yani çok fazla haşinleşir olanların değeri bilinmez. Ya o bu da bizim gibi bir insanmış diyebiliriz. Yani konuşuyor, konuşuyor, gençler yani işte dili sürüşe eder ama uzakta oldu mu tanımadın mı böyle büyütülür, yükseltilir. İnsanlarda bu vardır. Bu etkileşim vardır. O yüzden televizyonda gördüğü insanı mesela insanlar hep büyütürler yani. Televizyona çıkmış. Değil mi? Televizyona çıktıysa işte, Büyük adam ya. Büyük adam onunla bir yerde oturdum mu televizyona çıktı diye el pençe durmaya başlıyor herifin oğlu. Yani insanları bilirsiniz. Yani pohpohlama hususunda insanlar böyle değiller. O yüzden... Osmanlı sultanlarından birçoğu, daha doğrusu bir kısmı, tarihin hepsini bilmiyorum ama bir kısmı kesin olarak biliyorum. Ramazan'da bile, iftarda bile olsa insanlarla aynı iftarda, aynı sofrada iftar açmaz. Hatta ailesiyle bile açmaz. Tek yer, tek içer. Kendisine yemek dışarıdan gelir, kendisi yer. Niye? Çünkü yoğur diyerek, buradan bir aktın mı, getti sultanlık, muhtanır, padişanlık kalır, ne bir şey. Üstüne bir döküverdim mi? Değil mi? Biz bazen karana fıçayın, ne pis adamsın ya. Lan, ya bunu da giydirdik, akşam bir ikinci güne çıkart derler, değil mi? Yani şimdi o öyle değil ki. Öyle değil. Yani o... E, ...kendi konumunu taşıyabilmek için... ...ayrı yer, ayrı içer. Yani insanların gözünün önünde o dişini temizlemez. Yani ellerini bu şekilde onların yanında onların yaptığı gibi aynı tasla yıkamaz, farklı olmaz. İnsanlar bunu kullanmışlar disiplin adına. Bu değerli olan insanların bilinci değildir. toplum üzerinde belki etkilidir. Ama demek istediğimiz bir de ölmüşse bunlar daha da ileridedir. Ve Firavun da Hz. Musa'yı toplumuna karşı karşıya getirdi. وَمَا بَعْلُ الْقُرُونِ ula Öncekilerin hali ne? Ey Musa dedi. İstediği şu. Hazreti Musa diyecek ki, öncekiler cehennemin dibindedirler. Hele bir de gaza gelse bu ülkiler gibi. Yani ihtimal olanları bile götürürler. Ama Hz. Musa, bakın, onlar evet kafirdiler. E, Firavunların öncekiler, yani o hak da kafirdi. Gıddilerin çoğu kafirdi. Hz. Musa onlara orada küfür hükmünü vermemekle kafire kafir dememiş oldu mu? Hayır. Hz. Musa dedi ki Rabbi. Onların ilmi Rabbimin katındadır dedi. La yedillü Rabbi ve la yensel. Benim Rabbim ne yanlış yapar ne de unutur dedi. Bitti. Değil mi? Şimdi Hz. Musa o geçmiş olan topluluğun küfür hükmünü vermesi bu kaideyle bağlaştırılabilir, bağlaştırılabilir. Burada hikmet devreye giriyor. Burayı anlatabiliyorum değil mi? Yani bu kaide açık bir ayet olarak değil. Yani Hz. Musa Aleyhisselam'ı Allahu Teala Tevrat'ta indirseydi ki Firavun'un öncekileri hepsi cehennemde dediği ayet inseydi, Firavun sorduğu halde Hz. Musa bunu ne yapamazdı? Saklamaz, gizlemezdi. Hatta o sormadan da söylerdi. Ama Allah Azze ve Celle onların hakkında hükmünü bildirmemiş. Ama onların kafir olduğu hükmü bir gerçek mi? Gerçek. Hz. Musa ne yaptı? Bakın orada onların kafir olduklarına kafirdiler demedi. Çünkü mantıklı değil, hikmetli de değil. Aynı olayı biz kim de görüyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da görüyoruz. Dikkat edin. Abdülmuttalip kavminin en önde gelenleri, yani diğerleri içerisinde bile malum ve meşhur olan bir şahıs. Olduğu halde Peygamber Efendimiz'in dedesi. Amcası Ebu Talib vefat eder. Amcası Ebu Talib vefat ettikten sonra Hanım Hazreti Hatice vefat eder. O hüzün yılıdır. Ve Ebu Leheb denilen o melun amcası, kavmiyetçilik ve ırkçılık ve kabilecilik o kadar yerleşmiş ki adamlara. Dedi ki, ey Muhammed sen ne kadar sevmesem de sonuçta sen şu anda yine sahipsizsin ve yeğenimsin sen benim himayemdesin dedi ve Kabe'de insanlara Muhammed dedi benim himayemdedir. Ebu Cehil'e bakın. Ebu Cehil çok zeki bir adam. yani Gerçekten çok zeki bir adam. Acayip zeki. Ama küfre çalışıyor kafa. Dedi ki, ya şey, Ebu Leheb dedi ki git bir sorsana ya o baban Abdulmuttalib için Muhammed ne diyor dedi. Çünkü babasına olan sevgisi var. Yani Ebu Leheb'in babası hani Abdulmuttalib tanınmış da bir adam. Babasının olan sevgisi var. Bakın aynı Firavun'a. Zaten Resulullah diyor ya her firavuna bu diyordu. Bu ümmetin Firavunu da budur diyordu ya. Aynı Firavun'un mantığı bakın. Git dedi Muhammed'e bir sor bakayım Abdul Muttalib hakkında. Yani senin baban kendi dedesi hakkında ne düşünüyor? Ebu Leheb geldi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a. Ben benim babam için sen ne diyorsun dedi. Babamın durumu nedir? Bakın 10 sene geçmiş, 9 sene geçmiş Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam daha Abdul Muttalib'in küfürde olduğunu gündeme ne yapmamış? Getirmemiş. Daha gündeme getirmemiş. Hikmetli de değil. Yani ölmüş gitmiş bir insanın yani küfrünü gündeme getirmenin ne alameti var? Sen hakkı ortaya koy hali hazırda onu reddedenlere kul ya eyyühe de yerine geldiği zaman safını belli et. Bitti. Daha 9-10 sene geçmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu gündeme getirmemiş. Ebu Leheb geldi. Ve dedi ki söyle bakayım benim babamın durumu ney? Senin deden. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hz. Musa Aleyhisselam gibi güzel bir cevap verdi. Dedi ki o kavmiyle beraberdir. Döndü geldi Ebu Leheb. Yani yedi. Ve <gülüyor> o kavmiyle beraber geldi dedi ki o kavmiyle beraberdi dedi. Kavmi nerede dedi git sorsana kavmi nerede? Bu firavun hala kafa çalışıyor. E bir firavun bu kadar da çalışmadı. Git sorsana dedi cennette mi cehennemde mi? O kavmiyle beraberdim ne demek? Çünkü Ebu Leheb'i duyunca hani Müslüman şey cennete gitti diye düşündü. Ebu Leheb geldi dedi ki ey Muhammed dedi cennette mi cehennemde mi benim babam, senin deden? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ateştedir dedi. Haklı gizlemek yok. Yeni geldiği zaman söylenecek. Ama Aleyhisselatü Vesselam bakın ne yaptı? O son haddine kadar bunu yine gündeme getirmedi. Burada haşa Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kafire kafir demesi şart mıydı? Demek ki değildi değil mi? Yani anlatmak istediğim kafire kafir dememe kaidesi bizzat bir ayet ya da hadisinin sabit olması gibi bir durum değildir. Birisi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a geldi Ebu Leheb'i sorsaydı Leheb suresi indikten sonra Resulullah o kavmiyle beraberdir gibi böyle bir şey söylenmezdi. O ateştedir ve hatta Leheb'in babasıdır. Ateşin babasıdır direkt çünkü açıktan ayet gelmişti. Bunu örnek vermemdeki mesele ne? Hiçbir zaman bu kaide bir ayet ya da hadis hükmünü de Almaz. Hikmet bunu yerine göre değerlendirir. O kafire kafir dememen meselesi doğrudan ayet ya da hadisin iptali anlamına geliyorsa yapılamaz. Kişi bunu yapamaz? inkar edemez. Gizleyemez, şüphe gösteremez. Ama Kur'an ı sünneti açıktan üstüne durmadığı ve bir tali mesele gibi bıraktığı meseleleri gündeme getirmemekten ne olabilir? Hikmet olabilir. Ondan sonra Ebu Lühef zaten kalktı. Sen benim korumamda değilsin diye. Korumasını da zaten yine himayesini merun. Evet kardeşler. Burada hızlı hızlı hemen 7 madde zikredeceğim. Benim kendi e, yani baktığım, araştırdığım, işlediğim, aklımdan çıkarttığım Allah Azze ve Celle'nin verdiğiyle bazen 5 oldu, bazen 9'a çıktı. E, fakat e, Şeyh Süleyman El Ulvan'ın ki Allah Azze ve Celle ona inşallah kolaylık versin. Allah Azze ve Celle Suudi'nin zindanlarından kurtarsın. Gerçekten ilmi ve hadis-i dehşet diyebileceğiniz bir alimdir. Ve sırf onun sevgisinden dolayı ondan almayı özellikle burada ehven gördüm. Allah biliyor. Yoksa bu maddeleri belki onu zikrettiğinde 7-8 tane ben kendim ayrıyeten çıkartmıştım. Ama o üstada bir iltifat olsun diye, ki hatta bu arada duyduk, siyakata da bırakmışlar, He, Kurban Bayramı'na kadar bırakmış bu sefer, ee, inşallah Allah Azze ve Celle bir an önce, İlminden faydalanmış olmak için fırsat versin, onu kurtarsın. Onu ve diğer bütün müminleri. Onun bu meselede özetlediği yedi e, kesim var. Yani yedi kısım var. Kâfir'e kafir demeyenin küfürde olduğu ve küfründe şüphe edenin kafir olduğu hususunda yedi başlık altında, altında değerlendirmiş bunu. Ben bunu aktarmış olmayı hoş gördüm, özetlemiş. Onu inşallah zikredip bitireceğiz. Allah nasip edersin. Üstad diyor ki kardeşler, birincisi kim? Yahudi, Hristiyan ve müşriklerinden tekfirinde, müşriklerin tekfirinde durursa, ister genel hüküm babında, ister muayyen şahıs babında olsun bu kafirdir. Yani Kur'an ve sünnetin Yahudiler, Hristiyanlar, şunlar, işte mecusiler gibi, Kur'an ve sünnetin lafız olarak bile, Mutlak olarak küfürlerine hüküm verdikleri hususunda kim susarsa ister genel olsun ister şahıs olsun bu diyor kafirdir genelle şahıs arasındaki fark nedir genelle şahıs arasındaki fark şudur bazen geneli tekfir edersin ama şahısta durursun şahsa gelince durursun bu eisünde ittifak ettiği bir olaydır bu onu daha önce defaatle işledik. Hatta cehaletin mazirat konusunu ileride devam ederken konular, derslerimiz. Allah emanet orada çok daha detaylıca bunları iyice işleyeceğiz. İster genel ister şahıs. Yani mesela adam dese ki benim Hristiyan bir komşum var. Adam kiliseye gidiyor geliyor. Yahudi bir komşum var. Adam kiliseye gidiyor geliyor. Ya da Peygamberimizin Peygamberini kabul etmeyen bir müşrik var. Yani o da işte benim komşum. Bu şahıs olarak kafir mi? Valla ne bilerim dediği an kafir olur. Çünkü bunlar küfrü açıkça ayetin ispat etmiş olduğu husustadır. Geneli de kafir hükmü verilir. Muayyen şahsa da kafir hükmü verilir. Bu diyor, bu kaide kesinlikle burada geçerlidir. İkincisi diyor, Aslından intikal etme babından olursa, yani aslen Müslüman olan kimsenin, doğrudan Yahudilik veya Hristiyanlık ya da mecusilik cihetiyle dinini değiştirmesi babında olursa bunu da tekfir etmeyen kafirdir. Yani adamın birincisi aslen Yahudi ve Hristiyanlı değil mi? İkincisi diyor ki adam aslen Müslüman ama doğrudan diğer dine ne yapmış? intikal etmiş. İslam'ı bırakmış Hristiyanlığa geçmiş. Ben böyle bir tanesini gördüm kandırmışlar. Onun başında bir tane hacı emmi varmış. Sakarlı, sakarlı Küçükken çok dövmüş. Tamam mı? Adamla bir gün bir karşılaştık burada şeyde, bir bakkalda. Ben yani Hristiyanım dedi. Bir de Hristiyanı davet edecek. Ama Allah'a hamdolsun işte Rabbimizi öğrettiklerinde konuştuk. Onu öyle döşemişler, öyle bilgiler aktarmışlar ki bizim Müslümanlar var ya böyle ha öyle şey mi var derler. Gerçek söylüyorum ama. O kadar yani. Bana diyor nasıl olur diyor Muhammed diyor böyle böyle işte. Falanca savaştan geldi, hanımı Safiye'nin babası ölmüş, amcası ölmüş diyor. Bu kadının hali, kavmi bu hale gelmiş. Bu kadın nasıl diyor gerdeğini alır diyor. Nasıl nikahını alır? Baba baba, ba, cavulluğa bak ha. Dedim sen biliyor musun? Allah'ın Resulü Aleyhi Vesselam onunla orada evlendi, yanına aldı ama vallahi Medine'ye gelinceye kadar onu teskin etmek, teselli etmek, iman ona sevdirmek, hürmet etmekten başka eli bile tabii evi değmişti nikahında sonuçta ama ona hiç yaklaşmadı. Haberin var mı dedim. Haberin var mı? Kaldı ki bu kadının nasıl iman ettiği, hatta imanı etmeden önce, peygamberimize gelmeden önce bu kadın rüyasını gördü değil mi annemiz? Safiye annemiz. Babasına dedi ki, amcasıyla beraberdi. Ben dedi, rüyamda dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hazırlık yapmış. Bunların üzerine gelecek. Yahudilerin üzerine, ihanetlerinden dolayı. Ben rüyamda gördüm dedi baba. Bir ay dedi, Gökten kaydı kaydı geldi ve koynuma girdi diye anlattım ve babam lafımı bitirir bitirmez diyor. Öyle bir tokat vurdu ki bana yere düştüm. Lanet olsun sen ona gelin gideceksin dedi diyor babam. Babası okumuşlardan da amcasıyla beraber. Hatta ben onları dinledim diyordu. Amcası dedi ki bu Muhammed bizim beklediğimiz peygamber değil mi? Babam diyor dedi ki evet vallahi odur ama o bizim soydan gelmedi ben hep onunla savaşacağım dedi diyor. Daha gelmeden bile bu kadını anlattık anlattık. Yeminle söyleyeyim vallahi ve billahi adam tekrar mümin olmaktan korktuğu için bir anında kaçmaya başladı. Şeytan öyle. Çünkü papazlarla baya bir makam bir şey de almış. Sonradan öğrendik. Yani onların dinine geçince baya bir kıymet görmüş. Buna imkan vermişler. Bilmem neler yapmışlar falan filan. Ondan sonra el ayağı titriye titriye böyle gözünde pişmanlıkları duyuyor, duya kaçtı gitti. Daha da gelmedi. Mesela bu. Ve bunun gibi olanlar. Yani açıktan adam, üstad ne diyor? Aslen Müslüman ama intikal etmiş. Bu kişilerin kafir olup olmadığı hususunda onlara kafir demeyen de kafirdir. Bu da aynı. Genel gerek genel olarak gerekse muayyen olarak. Aynıdır. Üçüncüsü diyor bu kaidenin değerlendirilmiş olması babında. Hakkında alimlerin icmasının bulunduğu bir meselede kendisine hüccetin ikamesi ve şüphelerin giderilmesinden sonraki bu adam ne bir şüphe ne de tevil sahibi olmayıp hevasına uyan bir kimse ise onun tekfirinde duran kimse de kafirdir. Fakat bu üçüncü madde bakın ne şartlarla geldi. Not alan kardeşler özellikle yazsınlar. Bakın. icma olması durumunda. İcma olması durumu. Bir. Hüccet kendisine gidecek. Madde bir. Hüccet kendisine gidecek. İki. Şüpheler giderilecek. Adamın şüphesi var. Adamın şüphesi var. Ben bu şüpheyi size mesela söyledim. Adam mesela secdeyi kapanmayı direkt küfür olarak alıyor, değil mi dedik? Hatta ben bazı Hanefi alimlerinden ne diye zikretmiştim? Secdeyi kaç ayrılmışlardı? Birkaç ayrılmışlardı, değil mi? Onlardan bir tanesi ibadet secdesi demişlerdi. Birincisi, ikincisi saygı secdesi. İşte Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'un secdesi gibi değil mi? Ya da mesela yok diyor secdede kapanmak diyor küfürdür diyor. Peki şöyle diyelim. Ben bir tanesini söyledim durdu kaldı. Peki şöyle diyelim. Düşün ben şu anda oturuyorum. Ve benim anam içeriden gelmiş. Adam dışarıdan gelmiş. Anamı da 3 ay 5 aydır görmemişim. Adam gelir gelmez uzanıyorum ayaklarına kapanıyorum ve parmaklarının ucunu öpüyorum. Yani secdeden daha çok uzanmışım yere. Kafir miyim dedim? Durdu. Halbuki burada da secde yok mu? Ya bunlar âlâ secde mi var? Yani secdeyse şayet, yani haşa. Yani bedensel olarak yapılan bir şey mi bu? Yani bir insanın annesinin ayaklarına kapanıp, annesinin ayaklarının altını öpmüş olması, annesinin ayaklarını öpmüş olması, uzanmış olması, küfür diyebilecek bir baba yiğit var mı içinizde? Ama bazı cahilleri biliyorsunuz ki el öpmeyi bile tazim deyip, küfret sokanları bile biliyorsunuz değil mi? Hayır. Halbuki biz biliriz ki bir insan baba annesine böyle yaparsa Allah'ın katında ne olur? Derecesi yükselir. Şimdi bir insanın tevil yani yapmış olduğu işte tevil sahibi olması yani bu kişinin mesela bu fiili meşru görmesi belki bu fiil haramdır diyelim ama ona cennet annelerin ayakları altındadır diye tevil yapılmış. Hemen icmaya ters diye tekfir yok diyor üstad. Bu durumda icmanın durumunda bakın ayette hadis değil. İcma'nın durumunda bir hüccet gidecek, ondan sonra şüpheleri giderilecek ve daha sonra adamın geçerli herhangi bir şüphesi olmayacak. Ve şüphesi ya da e, tevili olmaksızın sırf hevasından dolayı reddederse bunun da kafir olduğunda şüphe eden kafirdir diyor. Anlaşıldı mı? İcma olacak, hüccet gidecek, şüpheleri giderilecek. Adam kabullenmeme durumunda da olabilir. Kabullenmeme durumunda da kalabilir. Ama niye kalmış? Tevili var hala. Şüphesi var hala. Ondan dolayı da dur. Çünkü biz dedik ya insanlara öyle olayları tevilli ve şüpheyle insanları fitneliyorlar ki bir önce örnek verdiğimiz gibi. Adamı korkutuyorlar. Örnekler getiriyorlar. Ya bu örnekleri asıl derste, cehaletin mazeret olması dersinde göreceğim ama burada kısa kısa inşallah bunu geçeyim, söyleyeyim, bitirelim. Dördüncüsü diyor kardeşler, kişiyi dinden çıkaran bir fiili işleyen kimseyi, ona hüccetin ikamesinin yapılmış olması veya tekfirin engellerinin kalkmamış olması şüphesinden dolayı tekfir etmeyen kimse. Bir kişi var ki Kafir olmuş o. Yani o aslen aslında kafir. Fakat bizim meselemiz kimle alakalıydı? Kafir demeyenle. Bu kaide kafir demeyenle alakalı. Şimdi bu adama diyorsun ki o adamı tekfir et. Kafir demen lazım bu adama. Çünkü Kur'an ve sünnete göre bu kafir. İcmaya da bu adam ters. Şimdi o adam diyor ki tamam belki icmaya ters ama belki de ona hüccet gitmemiştir. Belki de geçerli bir tevili olabilir. Dolayısıyla ben şu anda tekfir etmemeyi en sağlam bir olarak görüyorum derse. Anlatabildim mi? Örnek. Biz diyoruz ki şu akım şirk akımıdır. Şu düşünce şirk düşüncesidir. Bugün Allah korusun şeyh-mürid ilişkilerinde haşa Allah ve kul sınıflandırması gibi vasıflandırmalar var. Kalpten geçenebilmesi, geleceği biliyor olması, efendim tam bir teslimiyet olması, efendim gassalın elindeki meyyit gibi olması, hiçbir şekilde tartışmayı aşmamış olması, ne derse bütün bunlar kulluktur. Küfürdür. Evet bu düşünce, bu düşünce oluşturan mekanizma küfürdür. Buna uyanlar kafirdiler ama şahsa gelince diyoruz ki onların içerisinde bir takım ayet ve hadisler ile hali kendisine kapalı kalmış insanlar olabilir. Dolayısıyla şahsa gelince biz ne diyoruz? Dururuz. Üstad diyor ki bu sebepten dolayı duran icma ile kafir değildir. Bakın bu sebepten dolayı duran icma ile kafir değildir. O haddi zatında kafir olabilir. Ama ona kafir demeyen kişi bu gerekçelerle eğer tekfir etmiyorsa icma ile kimse bu kaideyi bu adam uygulayamaz. İcma, bütün alimler icma etmişler ki bu kaide bu kişiye uygulanmaz. Bu kişiye geçmez ama bugünkülerin bini bir para. Emin olun ekmek su gibi gidiyor. Allah korusun. Burası da anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Beşincisi diyor. Kişiyi küfre sokan ameli tekfir etmeyen kimsenin bidat ehli olması ve küfrü kalp ile kast etmesi şarttır ve inkar etmiş olması gerekir gibi sapık düşünceleri sebebiyle tekfir etmeyen kişi de ittifakla tekfir edilmez. Anlaşıldı? Adam şöyle düşünüyor bakın. Buradaki durum şu. Biz bir kimseyi tekfir ediyoruz. Diyoruz ki bu adam kafirdir. Falanca kişi de diyor ki arkadaş ben ona kafir demem. Niye? Çünkü kalbini mi açtım, baktım diyor. Biz de diyoruz ki bazı ameller bazı sözler vardır ki kalple değildir. O söz kişiyi kafir yapar. Yani o fiil kişiyi kafir yapar. O küfrü kastetmesi şart değildir. Yani bir insan küfrü kastetmese bile o küfür fiilini işlerse kafir olur. Bu şeratın hükmüdür bu. Ehli sünnete göre böyledir. Elfazu küfür, ef'ali küfür değil mi? hatıb Ebubalt'a Ebu müşriklere haber göndermiş olmak kısasını biliyor musunuz? Haşa bu sahabe zaten açsa ne diyordu? Ben küfre girmeyi kastetmedim ey Allah'ın Resulü. Yani o dahi fiilin küfür olduğunu biliyor. Sadece kendi durumunu anlatıyor ve aleyhissalatü vessel bedre ehli olması azzebiyle onu farklı değerlendiriyor. Yani Allah Azze ve Celle ne diyor? Kalû kelimetel kufri. Onlar küfür sözünü söylediler diyor Allah Azze ve Celle. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam mücahidlere dala geçenleri biliyorsunuz değil mi? Tevbe suresindeki ayet. Allah ile ayette bir insan oturduğu yerde Allah ile ayetlere dala geçerse ne olur? Kafir olur. Yani birisi karşımıza geçti. Karşımıza geçtikten sonra ya adamın bir telesi işte ölmüş. Öldükten sonra işte onu götürmüşler cehenneme. Atmışlar cehenneme. Cehenneme de demiş ki o burada ne kadar cürcün varsa hepsi burada. Benim cemlette ne işin var ki? Demiş. Adam bunu anlatıyor. Şimdi bu adama biz kardeş sen bunu söylerken kafir olmayı mı kastettin? Yok canım. O zaman devam et mi diyeceğiz? Bunu söyleyen kişi yani küfür sözünü söyleyen kişinin kafir olmayı kastetmesi gerekmez. O söz onu kafir yapar. Anlatabiliyoruz değil mi? Bu hakikattir böyle. Bunun şu anda irdelemesini yapmayacağız. Ama üstadın demek istediği şu. Ama birisi var ki bilat ehli. Adam sapık. Mürci eden. Çünkü mürciyeye göre adam yani la ilahe illahe hiçbir amel ona zaten ne yapmıyor? zarar vermiyor. Ya da adam cehmiye. cehmiye göre Ebu Talib de Müslüman. Herakliyus da Müslüman gitti. Çünkü Herakliyus kalbinden biliyordu peygamber olduğunu Muhammed Aleyhisselam'ın. Ama değil de söylemedin. Cehmiye'ye göre iman nerededir? Kalptedir. Kalpten tasdik ettin mi Müslümansın. İster dilinde söyle, ister söyleme. Cehmiye göre küfür de öyledir. Cehmiye göre küfür de öyledir. Kalpten inkar ettin gittin, inkar etmedin. Dille ister dalga geç, ister diye yaparsın kalpten inkar etmedikçe Dinden çıkmazsın. Şimdi üstad diyor ki, bir adam var ki kendisi bu sapık bidatçı, böyle bir bidatçı. Ve bu sebepten dolayı ona kafir demiyor. Buna da ittifakla bidat ehli olduğu için kafir demeyiz diyor. Anlaşıldı Yani bu adamın hak olduğu anlamından değil. Evet bu adamın kafir dememiş olması durumundaki gerekçesi sapık ve bidat ehli. Ama bidat de olsa, sapık da olsa tevil ehli olduğu için ona da kafir denmez ittifakla diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu gerçekten ilmin ortaya çıkartılmış olma hali ki Müslümanlar da muvahhidler de, gençlerimiz de ne yapsınlar? Kendilerine çeki düzen versinler. Aksi takdirde diyor, bakın eğer ki böyle olmasaydı, yani ittifak hatta, bunda ittifak var diyor eğer ki böyle olmasaydı mürciye, kerramiye ve eşariler gibi eşarilerin bir kısmı gibi bidat düşünce ehlinin hepsinin tekfir edilmesi gerekirdi. Çünkü onlar bizim ehl-i sünnetin birçok evine kafir dediğini onlar kafir demiyorlar. Ama ehl-i sünnet buna rağmen onlara kafir dedi mi? Demedi bak ittifaklı denilmez. Çünkü yani adam sapık bidat düşüncesi de olsa tevil sahibi sayılır ve tekfir edilmez. Bu kaide burada Geçmez. Ve hiçbir de diyor, bunu dile getirmemiştir. Ne gibi? Mesela haricileri diyelim, ele alalım. Tam bunun aksine mürci'eyi dedik, ele aldık. Yani bunlar, mutezileyi alıyorsun ele. Yani bunlar tamamen farklı farklı durumlarda. Yani biz haricileri Müslümanlara kafir dedikleri halde değil mi? Sahabiye bile kafir dedikleri halde o sahabe onlara, Müslümana kafir diyen kafirdir. Hükmüyle hüküm verdi mi sahabe? Vermedi. Çünkü bidat de olsa nedir? Tevilleri var. Anlaşılıyor değil mi? Sahabenin haricileri tekfir etmemesinin sebebi sapık ve bidat ehli de olsalar tevil sahipleri. O yüzden tekfir etmedi sahabenin birçoğu. Yarısı etti, yarısı yetmedi biliyorsunuz. Altıncısı kardeşler, ister genel hüküm, ister muayyen şahıs hakkında olsun, ihtilaflı olan meselelerdeki hallerde, hallerde de tekfir etmen tekfir edilmez. İster genel hüküm olsun, isterse muayyen şahıs hükmü olsun, ihtilaflı olan meselelerdeki hallerde, Yine bu kaide geçmez. Tekfir etmeyen tekfir edilmez. Ben size bir örnek vermiştim hatırlarsanız. anne ha, diyordu alemin biri? işte Hallaca kafir demeyen şu Iraklı kardeşlerimiz ne tuhaftır diyordu. Değil mi? Şeye, e, Haccacı, Hallaç demişim. Haccacı. Haccacı, zalim. Haccacı zalime kafir hükmünü veren kim var? Başka aklınızda olan? Hasan al-Basli kafir hükmünü veriyor. Başka? Ömer bin Abdülaziz. Ömeb'in şeye e, Haccacı Zalime kafir diyor. Peki ben de dedim ki bakın buna rağmen kafir demeyle kafir dedim, denir mi diyorum. Dememişler diyorum. Bir tanesi mail yazmış bana. O da ona kafir dediyse kafir demelidir diyor. Saçma sapa konuşun milleti saptırma demişler. Bir daha de hakaret yağdırmış bana. Ne? E, bu kadar cahil insanlar işte. Ben de bizim ümide dedim ki yaz. Yani niye kızdın ki? Ya, yani niye kızıyorsun gibi yani ya? böyle ce celallenmenin sebebi ne? Arkadan kolay <gülüyor> geç önümüze bir celaller. Yani adamın yazdığına bak arkadaş. Milafi saptırma saçma sapan konuşma demiş bana. Saçma sapan konuşma ona kafir. Hacıza kafir dediyse ona kafir demeleriydi aklılara. Yoksa onları da götür diyor. O da sapık yani Ömer bin Abdülaziz bile kafir diyecek sapık. Yani alsa başını gitse o zaman Hasan al basri kafir demem lazım. Çünkü Hasan al basri haccacı zalime kafir diyordu. Ama ona kafir demeyenler hiçbir zaman kafir demedi haccacı, şey, e, Hasan al-Basri. Ömer İbr-i aynı. Ona cahil insanlar. Ve ne diyoruz kardeşler? Bakın ister genel hüküm isterse şahıs hakkında olsun. İhtilaflı olan meselelerde tekfir etmeme durumunda da bu kaide geçmez. Mesela ne gibi? Namaz gibi. Namaz ihtilaflı mı? İhtilaflı. İmam Ebu, İmam Ahmet bin Hambel'e göre namazını kılmayan kişi mutlak ve ebedi küfürdedir. Yani böyle sallantı mallantı değil. İmam Ahmet bin Hambel'e göre namazını kılmayan adamı tut, Yahudilerin yanına koy. Onların mezarlarına göm, ne namazını kıl, ne nikah kaldı, hiçbir şey kalmaz. Kafir bu. Yani mutlak kafir. Diğer İmam Şafii ve İmam Malik'e göre namazını kılmayan kişi öldürülür, ama kafir olduğu için değil, namaz kılmamanın kapısı açılmasın diye, çünkü böyle bir haramın kapısını açmasınlar diye öldürürüz. Yani had cezası olarak öldürürüz derler. Ama İmam Ahmet bin Haber namazını kılmayana mutlaka kafirdir derken, mutlak kafir derken, diğer üç mezhep kafir değildir der. Ve derler ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim ki namazını terk ederse, bilerek terk ederse kafir olmuştur gibi hadisleri, Korkutmak içindir, zecdetmek içindir ve küfre yakın olduğu intibasını vermek içindir. Yine ihtimal anlamında nedir? Çünkü diğer hadislerle bunlar eşit derecede deliller vardır diye küfür hükmünü vermezler. İşte Üstad diyor ki bu gibi ihtilaflı ve içtihadi meselelerde de hiçbir zaman ne olmaz? Tekfir olmaz. Yani mesela bugün bir Müslüman kadının yüzünün açılmış olmasını haram gören görüş var. Yüzünün açılmış olmasını yerine göre caiz diyen görüş var. Yani birisine göre kapatmak farz, diğerine göre kapatmış olmak eftalin eftalidir. Ama terki haram değildir. Yani Müslüman olup da yüzünü kapatmış olmayı farz gören görüşteki bir Müslüman, yüzü kapatmış olmak farz değildir. Tam tersine takva şarttır. Hatta gereklidir. Yani sünneti müekkeden deden de ötededir gibi bir kaideyle düşünen bir kimseye haram işler gözüyle bakamaz. İhtihadi meseledir. Yani bu meselelerin bir de tekfirlik meselesi olduğunu düşünün. Yani küfür müdür, değil midir diye düşünün. İhtilaflı meselelerde hiçbir zaman ne olmaz? Tekfir olmaz. İmam-ı Şafii'ye göre istihsan bilir misiniz? İstihsan fıkıh kaidesi. İstihsan, usulü fıkıhta hasen eden bir şeyi güzel görmek anlamında aynen seddüş şeyi bilirsiniz. Yani zed, e, kötülüğün önünü hani örtmek babında hükümler verilir. O adediğimiz dediğimiz günah, günaha sebebiyet verecek olan şeylerin önünü kapanmış olması. İstihsan da dinin özüne uygun olan bir şeyi ya da uygun olmayan bir şeyi asli temellere bakarak hükmünü vermiş olmaktır. Halbuki şeriat doğrudan onun hükmünü vermemiş. Ya yani kıyas değildir bu. Kıyas olmasa da. Mesela İmam-ı Şafii der ki, her kim istihsan ederse şeriat belirlemiş demektir. Çünkü bir delili doğrudan yok. Halbuki İmam Ebu Hanife, İmam Malik'e göre istihsan kullanılır. Peki, her kim istihsan ederse Şeriat belirlemiştir diye İmam-ı Şafii, hocası İmam Malik'ine sen ihtisahan ettin şeriat belirleyiciliği kafir mi oldun dedi? hayır. hayır. Ya yani bu ilim ehlinin ilmin dediğimiz gibi neyini bilmesidir, hikmetini bilmesidir. Niye örnek vermiştik geçen giderste işte, soğanı, sarımsak yemeği örnek vermiştik değil mi? Tazu tuzu biberi. Yani bu ilmin özü vardır. Ve ilimden haberdar olanlar bunun haberinde diller ve korkar ve çekinirler. İlimden haberdar olmayanlar onlar Allah göstermesin, had sınır tanımazlar. Ve namazın terki gibi. Mesela sihirbazın hükmü. Kimisine göre mutlak küfürdür, kimisine göre öldürülmesini gerektirecek had küfürdür. Bu meselede biri mutlak küfür görüyorsa, mutlak küfür görmeyeni teklif eder mi? Etmez. Böyle bir şey yok. Bu kaide burada geçmez. Çünkü niye geçmez? Bunlar iştihaden çıkmış olan değil mi yorumlarda? Olsa olsa belki icmaya yakındır ama... Kur'an ve sünnetin açık ifadesinin olduğu durumlarda bu kaide nedir? Geçerlidir dedik. Başka ne olabilir? Mesela intihar durumu değil mi? Kimisine göre intihar eden ebedi cehennemliktir. Kimisine göre ebedi cehennemlik değildir. Ebedi cehennemliktir diyenler onun küfrüne hükmetmiş değiller midir? Evet küfrüne hükmetmiştir. Peki niye biz hiçbir alimimizden o ebedi cehennemliktir diyen alimimizden ebedi cehennemlik değildir diyenlere siz kafir oldunuz, siz kafire Müslüman dediniz, niye böyle bir şey görmüyoruz? Yok öyle bir şey. İhtilaflı olan mesele böyle değildir. Neden diyor Üstad? Çünkü bu da iki kısımdır diyor. Dikkat edin. Bir, küfür görmez der. Mesela namazın terkisi, hirbazın hükmü gibi. Niye kafir görmez? Zira bu amellerden bir ameldir. İtikat olmadıkça sahibi kafir olmaz gerekçesiyle tekfir etmez. Bunlar hangi fırkaydı? Bidatçı fırka değil mi? Mesela bir bilatçı fırka düşünün. Bu gerekçe ile kafir demiyor namazın terkini. Bu gerekçeyle sihirbaza ne yapmıyor? Kafir demiyor. Hangi gerekçeyle ama demiyor. Ben öyle inanmadıkça kafir demem gerekçesiyle demiyor. Yani ona demiyor. Bu bilatçı olandan. Yani bir önceki grupla alakalı. Bundan dolayı bunlar yine tekfir edilmez bu gerekçeyle olursa. 2 delillerin arasında tercih yapmaya hacet yoktur. Yani kafir olduğuna dair delil de çıkartıyoruz. Kafir olmadığına dair delil de çıkartıyoruz. Ama iki tarafa da nispeti var, hadisler var. Bütün bunlarla beraber biz ne yapamayız? Bu işi tekfirlik görmeyiz diyen içtihaden buna gitmiş. Mesela mezhep imamları gibi demiş. Bu durumda tekfir hiçbir şekilde yapılmaz. Bu kaide gündeme gelmez. Mesela selefimiz hariciler, mutezile veya bir önce vermiş olduğumuz örneği buraya da, da ekleyebiliriz. Mesela Haccac gibiler hakkında ihtilaf etmişler ama onlar hiçbir şekilde ne yapmadılar? Bir diğerini tekfir etmediler. O da buna örnektir. Evet, yedincisi ve sonuncusu kardeşler. Haklarında icmanın olduğu taifelerin genel hükmünde tekfirine giderken bakın Haklarında icmanın olduğu taife. Bana böyle bir taife söyleyin ki bütün o icma etmiş ki bunlar kafirdir. Kim mesela? Hayır. Yok. Mesela rafiziler. Rafiziler gibi bütün hepsinde ittifak var. Cehmiye gibi olanların sözlerine genel tekfir hükmü verilmiştir. Şahıslarına durulmuştur rafizilerde ise alimler rafiziliği adeta bir mecusilik gibi almışlardır. Cehmiye gibi değil. Mecusilik gibi almışlardır. <gülüyor> mesela e, bahailer gibi, kadıyaniler gibi. Yani mesela peygamberliği doğrudan ilan etmiş olanlar gibi bugün misal. Mi Onlar da öbür sapık fırkalara girmeleri daha, ehven, daha ehvendir. Üstad diyor ki haklarında icma var ve bu icmanın genel hükmünde tekfire gidilmiştir. Mutlaka Rafiziler kafirdir. Rafiziler kafirdir. Ama muayyen şahısların tekfirine gitmeyen kimse de icması genel hakkında olmuştur gerekçesiyle tekfir etmezse bu da tekfir edilmez. Dikkat edin. Normal bir adam Rafizi ise, Kadıyaneli'ye bağlıysa diyor. Biz bunun şahsına bile ne deriz diyor. Üstad kafir deriz. Yani kadıyanilik, bahailik, efendim rafizilik, bunların şahıslarına bile kafir deriz. Ama birisi buna kafir demiyor. Niye kafir demiyor? Diyor ki, evet alimlerimiz onların hakkında küfür hükmünü verdi ama alimlerin icması onların genelinin kafir olduğu hakkındadır. Muayyenin olduğu hakkında değil diye etmiyor. Aslında bu kanaati yanlış ama yanlış olsa biz bunu da ne yapmayız diyor? Tekfir etmeyiz diyor. Yani biraz ince hususa yani anlatabildim Yani icma var ki şunlar kafir. Ama bu diyor ki sen niye onlara kafir demiyorsun? O da diyor ki ben onların küfürlerinde şüphe duymamın sebebi icmayı ben onların geneli için verildi diye biliyorum. Şahıs için değil. Dolayısıyla bu adamda ne yapılmaz? Tekfir edilmez. Zira açık ayet ve kat'i hadis inkarı olmadığı için tekfir edilmez denilmiştir. Yani en başta ne demiştim? Bu kaide icmaen sabit olsa da bu kaidenin yerine göre geriye çekilebilirliği, yerine göre üzerinde durulabilirliği ve gündeme alınmaması durumu ne yapılabilir? Söz konusu olabilir. Çünkü karşılaştığımız... Bütün cihanda bin bir insanla karşılaşabiliriz. Doğrudan bir ayet ya da hadis gibi değildir. Onun için ne diyoruz? icma da olsa bu kaide bir ayet ya da hadis gibi değildir. Allah olan mesele anlaşılmıştır. İnşallah da yeterli olmuştur. Evet Allah Azze ve Celle insanların ihtilaf ettiği hususlarda bizi en doğruya eylesin. Allah Azze ve Celle sorunlarımızı sorularımızı, problemlerimizi ameli ve fıkhi alanda bıraksın. Allah Azze ve Celle ihtilafını, sorununu, sorusunu, problemini akidesine yansıtan ve akidesinde gelgitler içerisinde olan, sabitlememiş olan müminlerden eylemesin. Allah Azze ve Celle sabitlenmiş olan müminler eylesin. Allah da eserden olsun. Ve ahirudu en elhamdülillahi rabbil alemin.